Bunun üzerine Aşiret İhtiyarlar Meclisi toplanır ve Aşiret beyinin sevdiği kızla evlenmesine karar verir. Üç gün, üç gece süren bir şölen sonunda Aşiret Reisi Rahim'le evlenir. Şimdi hem Rahim hem de Aşiret halkı Fadime'den çocuk doğurmasını beklemektedir. Ne var ki beklenen çocuk yedi yıl sonra gelir. Adını Ali koyarlar. Ali yedi aylık olduktan sonra yürüp der, Başka bir yere göç etmeye karar verirler. Çadırlar yıkıldı mı? Evet, yıkıldı beyim, yıkıldı. Arabalar hazır mı? Hazır, hazır beyim, hazır, hazır. Sürüler toplandı mı? Hazır, hazır, hazır, hazır. Yola çıkmak için bir eksiğimiz, gediğimiz var mı? Her şey hazır Herkes hazır, Bey. hazır beyim. Ana. ...Fadime siz de hazır mısınız? Hazırız oğlum, ben de hazırım bey. İyi, O oğlanı ver bana. Niye, ne yapacaksın? Karamaya'nın üzerindeki beşiğe koyacağım onu. <gülüyor> Gözlerime iladamıyorum, bu da ne? Deveyi gelin gibi süslemişsin. Süsleyeceğim tabii. Karamaya bütün develerin lideridir. O nereye giderse öbür develer de onu takip eder. E, onu anladım da, oğlumu neden devenin üstüne bindiriyorsun? Ananın yolculuk edeceği arabaya koysan daha iyi olmaz mıydı? Olmaz. Aşiret geleneği böyledir. Beyoğlu debelerin önde gidenin üzerinde yolculuk yapar. Karamaya da lider olduğu için onun üzerinde gidecek. E, Karamaya'nın üzerinde üşümez değil mi? Hiçbir şey olmaz. Koy hadi devenin üstündeki beşiği. Dur dur dur dur. Onu önce kilme sarayım. Zillim. Aslanım benim. Heh, şimdi tamam. Heh, şimdi de beşiğine koyayım seni. Otobeleri <gülüyor> Tamam Bakıyorum oğlunu daha kundaktayken lider olmaya alıştırıyorsun bey Eee öyle olmadı. Debeye binmeyi Soğuğa alışmayı Zahmete katlanmayı bilmeli Biliyorsun ağaç yaş deneyidir Artık yola çıkabiliriz Yalnız kara mayanın ipini ben tutmak istiyorum Neme lazım Üzerinde oğlumu taşıyacağım Yorulmuyorsun ya yürürken Fadime. Bu ilk göçüm mü ki soruyorsun bey. Seninle evleneli yedi yıl oldu. O zamandan bu zamana göç etmediğimiz gün mü oldu? Yalnız oğlumu çok özledim. Karamaya'yı ıhlattırıp biraz sevmek isterdim. Şimdi olmaz. Mola verdiğimiz zaman seversin. Develeri ıhlattırıp tekrar yola çıkartmak zaman alıyor. Öyle olsun. Fadime! Kızım! Yorulduysan gel arabaya bin. Naramayan ipini başka biri tutsun kızım. Yok ana, yorulmadım. Sadece yavrumu özledim. Özlersin tabii. Yedi yıl aradan sonra gelenin de bir başka olur. <gülüyor> Artık ben de senin gibi bey anası sayılırım. <gülüyor> Rüzgar çıktı. Bunun arkası yağmurdu. Doraslara geldik ya. Her şeyi bekle burada. Mehmet, o balkına söyle yağmur geliyor. Bastırmadan bir an önce ana yoldan ayrılıp ormana dalalım. Yoksa sıralı sıklam olur. Olur beyim. Korkma kızım. Gök gürlüyor. Ya da bastırdı. Şu ormana bir an evvel gelsek hızlanmaktan kurtulsak. Daha hızlı daha hızlı. Hadi hadi hadi güzel. Tamam tamam. Hayvanları bir arada tut. Tek şöyle. Ah. Ya burada korunmak için arabaları, hayvanları ormanın içine sürün. Sabuk olur. Hadi acele edin. Bey, oğlanı iyice sarıp sarmalamıştın değil mi? Bir şey olmasın. Merak etme. Allah kim onu soğuktan da yağmurdan da korur. Beşiğinde bir şey olmasın. Acaba deveyi ıslahtırıp oğlanı koyunuma mı alsam? Şimdi sırası fil. Hadi be. Karamayı durdurduk mu bütün develer durdu. Az kaldı zaten ormanda. Yağmur iyice bastırdı. Biraz daha az daha hareket edin. Vadime sakın Karamaya'nın ipini elinden bırakma. Hayvan gök kürlemesine ürküp kaçabilir. Merak etme bey. İpi elime sağlık. Karamaya izlese de bir yere kaçamaz. Deh! Deh! Ay, gempel ini, sanki, Ay, bosan Yağmur çok yağıyor. yok ya. Negeri bu afet? berada? ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz hanım. Bakarsın bütün gün berada? bakarsın yarım saat sonra diner. berada? Orang suara, negeri mana dia berada? Orang suara, negeri mana dia berada? Orang suara, negeri mana ...hadi danza, danza. Allah hayırlara yorsun. Dün gece bir düş gördüm Halil'im. Hayırdır ana? Pek hayırlara yorulacak bir şey değildi. Düşümde Fadime'yi gördüm. Fadime'yi mi? Evet. Bir şeyin peşinden ağlayarak koşuyordu. Onu da peşinden alıcı bir kuş kovalıyordu. Deli gibiydi sanki. Koştu koştu. Sonunda bir uçurumun kenarına geldi. Çok derin bir uçurumdu. Bir ayağını attı. Öylece havada kala kaldı. Bu ne anlama geliyor ana? Bilmiyorum oğul. Bilmiyorum. Ama Fadime sıkıntıda gibime geliyor. İnşallah önemli bir derdi yoktur kızcağız. Ne derdi olduğunu bilemeyiz ki anam. Oturduğu belli bir yeri olsaydı... ...gider konuşur, ya. halini hatırını sorar... ...bir derdi varsa yardımcı olurduk. Lakin göçerlere gelin oldu. Kim bilir şu anda neredeler. Ah Halil'im ah. Bütün kabahat sende. Gurur meselesi yapmasaydım. O kızcağız şimdi bizim gelinimiz. Hiç tanımadığı... ...tanışı ahbabı olmadığı bir aşirete girdi. Onu böyle düşünüp de... ...kahırlanmazdık. Ah. İkide bir aynı şeyleri söyleyip durma anam. Olan oldu, geçmişte kaldı artık. Şimdi bize düşen onun mesut olması için dua etmek. Allah inşallah bahtını açık eder kızcağızı. Yağmur ve rüzgar dindi birkaç günü bu orman içinde geçireceğiz Herkes hazırlığını ona göre yapsın tamam, Mehmet beyim. çobanlar sürüyü otlatmaya çıkarsın Olur beyim Bey oğluma bakabilir miyim artık onu çok merak ediyorum İnşallah yağmur yememiştir Bakabilirsin oğlum önce kara mayayı çöktür ya, tamam. Çök çök evladıma bakacağım kara maya. ya. Çök çök diyorum Ah, Aferin sana ...şimdi beşiğin içinden yavrumu alıp bağrıma basabilirim. Aslanımı öyle özledim ki. Halim, o nasılsın? Kuzusu. Aman Allah'ım! Bey! Bey! Çabuk buraya gel! Ne oldu hanıme? Niye bağırıyorsun? <gülüyor> Ne diyorsun sen hanım? Oh, Yok da ne demek? Oh, oh, oh, oh, oh. Çocuk beş yıl içinde olacaktı. Yok diyorum sana. Yok işte beşiğin baş Nasıl olur? Nereye kaybolabilirsin? Oh, oh, oh. Aman Allah. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ben ağlıyorum. Oğlumu bulun bana. Hemen oğlumu bulun. Dur telaş yapma. Yağmurdan kaçarken ormanda bir dala takılmış oh. olmalı. Neler olsun ki rahat bunu? Bebeğim gitti. Neler oluyor bey? Hadi, Hadi memacı, neden ağlıyor? Çocuk beşiğinde yok <gülüyor> Mehmet. Kaybolmuş. <gülüyor> ne? Çocuk yok mu dedin? Aa ben diyor. Kızımın kayıp olmuş. Ben size çocuğu arabaya verin demedim mi? Al ha? ah, bir çocuğa sahip olamadın. Ay bana bir şeyler oluyor. Dur ana, dur. Nereye kaybolabilir, Bulacağız ay elbet. Ay yavrum. Ay yavrum yok oğlum. Ay yavrum yok oğlum. Ay yavrum. yavrum yap. Mehmet. Sen emmi oğlusun. Ay yavrum. oğlumu bul bana. Ne bakıyorsunuz öyle? Duydunuz işte. Oğlum kaybolmuş. Herkes at binsin ve ormana dağılsın. Ay. Mehmet. Sen yanına iki kişi al ve geldiğimiz yola git. Aa, tamam bey. Da Emmime dayıma söyleyin. O da yanına adam alıp aralarına katılsın. Bütün ağaç dallarına bakın. Kovuklara bakın. Yerlere bakın. Mutlaka Ay, ama durdum. mutlaka oğlum orada bir yerdedir. Durdum, durdum. Bulmadan gelmeyin. Beş kişi de benimle gelsin. Gidiyoruz. Merak etme bey. Bütün ormanı didik didik ararız. Hadi arkadaşlar. Ben de. Ben de oğlum aramaya gidiyorum. Dur. Dur, nereye gidiyorsun kızım <gülüyor> Dur, dur, git, dur, dur, buralar daha daha. Kokusundan bulur, <gülüyor> kızım, kızım. dur, <gülüyor> dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, <gülüyor> Onu bulacağım Yavrumu bağrıma basacağım Yavrumu bağrıma basacağım <gülüyor> Elmalı Dancu <Gülüyor> Ali Ali şairim Ana senin gözü yağmur Bu ada bir ağo Ben seni hemen bulurum Ay Neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, neni, ...sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Kaybolalı iki saatten fazla olmadı. Büyük değil ki yürüyüp de bir yere gitsin. Çalıların diklerine de baktınız mı? Her tarafa baktık. Geldiğimiz yolu karış karış aradık. Bu leş yiyici hayvanlar neden dolaşıp duruyor ki tepemizde? Yoksa... ...sakın Ali bebek buralarda olmasın Bir dakika. Ne oldu? Şu ağacın dalında asılı olan kanlı şey. Alakilim değil mi? Evet. Oh... Anasının Ali'yi sardığı Kilim o. Kanlar içinde. Çabuk ağacın altını etrafını iyice ağrıyın. İyi de... ...Allah Kilim ağacın dalında ne arıyor? Belli ki deve gök gürültüsünden... ...ürküp hızla giderken çocuk bu ağacın dalına takılmış. Allah Kilim odala kendi kendine konmadı ya. E, kilim orada da... ...çocuk nerede peki? Çocuk yere düşmüş olabilir. Mutlaka buralarda bir yerde de. Bulmalıyız onu. ...buralarda çocuk bozuk yok... ...aman Allah'ım... ...aman Allah'ım... Ne oldu Süleyman? Hemen buraya gel Mehmet... Çok, ...çok kötü bir şey var... ...ben bakıyorum. Ne oldu? Ne? Hı. Aman Allah'ım... ...olamaz... Bu, ...bu yerdeki parçalanmış yavru... ...beyli oğlum... ...başka kimin olabilir ki... ...aşirette başka kaybolan çocuk yok... Baksana kemiklerin üzerindeki kanlar daha kurumamış. Bunu pebek demeye bin şahit ister. Allah'ın belası kuşlar gözlerini bile yemişler. Gözlerinde sadece iki uyuk var. Denizin lime lime olmuş. Kahrolası kunduzlar boşuna burada dönüp durmuyorlarmış. Şimdi ne yapacağız Mehmet? Bizim arkamızdan Fadime de yola çıkmıştı. Çabuk o gelmeden bir çukur kazıp yavruyu gömelim. Kadın oğlunun bu halini görürse delirir. Zavallı kadın. Nasıl da titriyordu yavrusunun üzerine. Yalnız o mu? Bir de beyi düşün. Yedi yıl sabretti bir oğlana sahip olabilmek için. Şimdi talihsiz bir kaza onu elinden aldı. Yanımızda kazma yok. Toprağı kazamayız Mehmet. O zaman kemiklerin üstüne toprak at Süleyman. Anası görmemeli, bilmemeli. Yoksa can mı dayanır buna? Hadi hemen işimizi bitirip obaya geri dönelim. Nasıl olur da kaybolur hala aklım almıyor. Karamaya'nın tepesindeki beşikte yatıyordu. Yağmur bastırınca hayvan koşarak ormana girdi. O sırada alakilim alçak bir dala takılı kalmış olacak. Nemez geliyor. İnşallah bulmuştur oğlunu. Beyim. Beyim. Ne oldu emmi oğlum? Oğlum nerede? Yoksa bulamadınız mı onu? Beyim. Allah sana uzun ömürler versin. Ne? İnşallah. Ne laf söylüyorsun Mehmet? Olur ancak cesedini bulabildik beyim. Kuzgunlar dedik dedik etmişler bütün vücudu. <gülüyor> olmaz, olmaz. <gülüyor> beyim, keşke sana dirisini getirebilseydik. Aman Allah, torunu vermiş mi yani? <gülüyor> Fatime Hanım'ın onu sarbaladığı alakelin bir dal parçasına takıldı. Ağacın altında kemikleri vardı. Üzerinde de kuzgunlar uçuşuyordu. <gülüyor> Demek anakku öldü. Tuhan, yıl. Tuhan, yıl sabretmiştim ona <gülüyor> kavuşmak için. Ali. Güzel Tuhan, Aslan Tuhan, öldü. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, gitti. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, kita çocuğu aramaya giderken... ...o da kendi başına aramak için ormana girmişti. <gülüyor> bir bu eksikti. Oh, <gülüyor> Onun şey da başına Allah iş Allah oğlu, hazır <gülüyor> şunu, ne bir Dia gelmesin. ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di rumah. Dia tidak ada di Demir gibi, demir gibi o geliyor ona. ...7 yılda bir buldum... ...bebek beni del eyledi... ...yaktı, yaktı, kül eyledi... <gülüyor> ...nerden, nereden çıktı bu uğursuz hayvanlar? Acımla alay eder gibi şu toprak kümesinin... ...üstüne konmuş mağarıyorlar... <gülüyor> Dekalun, Dekalun, Dekalun, Dekalun. Ah, neden o toprak kümesinin üzerinde Kenapa? Kenapa? Kenapa? Sakın, Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Oğlum, oğlum, Kenapa? yavrum, Kenapa? Lar masih kalah sahaja. Ama da dolaşı, kargalar öneş bölüşü, kara Yaktı yaktı Küleyle Göremiyorum ki kadını Hayallıyorum sadece Girmiş yan başına İki dizinin üstüne Oturmuştur diyorum. Yavaş yavaş sallıyordu çocuğu Ben yavrum Aramadığımız yer kalmadı Mehmet. Fatime bacı Artık dönelim. Fadime! Birazdan hava kararacak. O halkın merak içinde bizi bekliyor. Fadime, Fadime! Dönelim. Fadime! Bir dakika. Ne var ne oldu? Fadime! Şu oğlanın kemiklerini gömdüğümüz yerdeki şey çizme değil mi? Evet. Kırmızı bir çizme. Ben bu çizmeyi tanıyorum. Mehmet. Bu çizme Fatime Hanım'ın çizmesi değil mi? Evet. Onun çizmesi. Allah kahretsin. Çocuğun kemikleri ortaya çıkmış üzerini örtmemiş miydin sen? Örtmüştüm eredet. Anlaşılan Fadime oğlunu gömdüğü çukuru buldu. İyi de çizmesi burada. E kendisi nerede peki? <gülüyor> Onu bundan sonra bulacağımızı hiç sanmıyorum Süleyman. Zavallı kadın ya aklını kaçırdı aldı başını gitti ya da bir yerlerde öldü. Gidelim de durumu beye bildirelim. Neler söylüyorsun dayı oğlum? Yani Fatime öldü mü? Ölmediyse de aklını kaçırdı kayboldu bey. Çizmesini oğlunun kemiklerini örttüğümüz toprağın başında bulduk. Belli ki o da durumu anlamış ve dayanamamış. Aa, yaylalarda obalarda buldum. Yedi yılda kucağıma aldım. Özlemiyle yanıp hasret kaldım. Gitti gül torunun buna bir şere. Takdiri ilahi böyleymiş hanım. Kaderimizde bunları yaşamak da varmış. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı. O balkana söylememeli. Elmalı yaylasına gittim. O günden sonra bir daha gören olmadı Fadime'yi. Ama bebeğin asılı kaldığı ağacın yakınından geçenler. Günün her saatinde yanık, içli bir kadın sesinin ağlayan, ağlatan yankılarını duydular. Olayı duyanlar, bu oğlunu yıktırdıktan sonra delirip dağlara düşen Fadime'nin sesidir diyor. Kadın, bu zavallı, bu dertli. Bu minicik beşiğin başındaki kadın. Yalnız. Yalnız. Yalnız. Boş beşik adlı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalınız.